yoos kilise veya ayayorgi İstanbul Büyükada Yüce Yücetepe olarak adlandırılan en yüksek tepede yer alır geçmişi Bizans dönemine kadar uzanan kilisenin bugün görülen binası 1900yılda yapılmıştır halk arasında ruh ve sinir hastalıklarına iyi geldiği sanılan bu kiliseye inanç günümüzde ziyaretle herkesin her dileğinin iyileştiği bir yer haline gelmiştir Patrikhane kayıtlarından elde edilen bilgilere göre inşa ediliş tarihi 1751'dir bu tarihte inşa edilmiş olan küçük kilise Şapel ve dua yeri eski kilise olarak bilinir ve iki katlı, kiremit örtülü küçük bir yapıdır. Tepede çan kulesinin arkasındaki kesme taştan yapılmış olan kilise ise yeni kilisesi olup Mimar Kapetanakis tarafından 1905 yılında inşa edilmiş, 1909 yılında kullanıma açılmıştır. Kesme taştan inşa edilmiş kilise binası çok geniş bir alan üzerinde yer alır. Yapının girişinde bulunan çan kulesi dikkati çekmektedir. Doğu batı eksenindeki kilisenin doğusunda apsis batısında narteks bulunur. Yapıya giriş ise kuzeydeki kapıdan gerçekleşmektedir. Bina klasik bir bazilika olup 3 neflidir. Orta nefler yan neflerden daha geniştir. Orta nefi yanlardan ayıran sütunlar dizisi birbirlerine kemerlerle bağlıdır. Sütun başlıkları sade bir abakustan oluşur. Kenar sütunları yine yan duvarlara kemerlerle bağlanır. Aya yorgi manastırı Aziz George Kodonas manastırı adadaki iki tepe içerisinde en güneyde yer alan yüce tepede bulunmaktadır. Adanın ortasındaki meydandan bu manastıra ulaşan bir yol vardır. Söylentiye göre, manastır 2. Nice 963-9. hükümdarlığı sırasında, 963 senesinde kurulmuş. Tarihte ilk defa, Tığ e. Manuel Cohnnenus'un 1158 yılında hazırladığı listede bu manastırdan söz edilmektedir. Yunanca Çanlar anlamına gelen Kodonas ismi, şu hikayeden gelmektedir: Çobanın biri bir gün sürüsünü bu tepede otlatırken yerin derinliklerinden gelen çan sesleri duyar. Ne olduğuna bakmak için yeri kazdığında ise daha sonra kendisi ve diğer yerli halk tarafından manastırın kurulduğu yere yerleştirilen Aziz George'nin bir resmini bulur. Bu hikaye 1625 senesini dayanmaktadır ve muhtemelen manastırın ilk inşa edilmesinden ziyade yeniden kurulduğu zamanları anlatmaktadır. Efsane bir yana. Manastırın kayıtlı ilk başrahibi olan Nysas şu anki Katolikon'un inşasına 1752 senesinde başlamış ve Blachernitissa'nın ana kilisesini 7 yıl sonra tamamlamış. Ayrıca manastıra ait pek çok küçük oda eklemiştir. Bunu takip eden yarım yüzyıl içerisinde başrahipler Antemios ve Arsenios tarafından da birkaç ekleme yapılmıştır. Bu arada Özellikle zihinsel rahatsızlıkların iyileştirilmesi ve günahkar ruhlar tarafından ele geçirilenlerin bu ruhların etkisinden kurtarılmasına yarayan bazı mucizeler Aziz Georgen'in resmine atfedilmiştir. Şu anki tesis altı ayrı kiliseden ve üç farklı katta bulunan ibadet yerlerinden daha eski mabetler daha aşağı katlarda yer alıyor oluşmaktadır. Zemin katta, baş rahibin evi ve Aziz George ana kilisesi bulunmaktadır. Her iki yapı da 20. yılın başlarında inşa edilmiştir. Kilisenin güneydeki iç duvarında bugün gümüşle kaplanmış olan Hagios Georgios Kordonas'ın orijinal bir ikonası bulunmaktadır. Merdivenlerin alt tarafında yer alan oda, içerisinde bir ayazma bulunan kutsanmış ufacık bir odadır. Bu oda söylentilere göre, Aziz Georgi'nin kutsal resminin kazılarak çıkarıldığı yerdir. Bu odanın ilerisinde, havarilere adanmış başka bir mabet bulunmaktadır. Aya Yorgi Manastırı 23 Nisan günleri kutlanan Aziz George günü, Dünyanın dört bir yanından gelen binlerce hacı Müslüman Türkler ve diğer dinlere mensup insanlar da dahil olmak üzere manastır yoluna koyulurlar. Pek çoğu, şafak ayinine katılmak üzere yalın ayak çıkarlar tepeyi. Ayinin ardından, hacıların pek çoğu, tepenin dorunda bulunan açık lokantada, eski takvime göre baharın gelişini geleneksel olarak müjdeleyen günü kutlayarak öğle yemeklerini yerler. Lokanta, kendi etiketsiz kırmızı şarabının yanında, Basit yemek ve meze servisi yapmaktadır. Tepenin zirvesi çam, selvi ve daha pek çok ağaç ile kuşatılmıştır ve özellikle manastırın çanları bu eski zamanlardan kalma tapınakta çaldığı zaman Yunan adalarını andıran bir ortam oluşmaktadır. Yüce tepenin dorundan görünen ve tüm adalar ve Marmara denizinin Asya kıyılarını içine alan manzara muhteşemdir.